Henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in rüyalarını yorumlatıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti. Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün. Ardından da, Allah'ım eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de, onu Resulullah benim için tabir etsin diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde Allah'ım cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın, keşke biraz daha namaz kılsan demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında kureşten bazı insanların da bulunduğu kimselerin başaşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığı ile Resullullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu, ''Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa'' sözünü tekrarladı. Öylece Hz. Peygamber'in rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. onu kendisine vaat etmiş olduğun makam mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.